Bedir abi. Kusurları örtmekte fondöten gibi olmamız lazım Bedir abi. <gülüyor> Yalnız bugün biraz narkozsuz ameliyata gireceğiz abi. Bu yüzden Bedir abi kusurlarımızı çırl çıplak hamdi ortaya sereceğiz birader. Çünkü abi nefsin gözü miyoptur. E miyop bir göz olduğundan Ercan hakikatleri yeteri kadar göremiyor. Hani de gün içinde sosyal hayata gereğinden fazla bulaşmış arkadaşlar varsa Gerek iş hayatı, gerek sınav sistemi öyle değil mi Ziya? Gerek sağlam bir hanımı varsa <gülüyor> hanımıyla beraber bulaşmışlar. Bunlar bazı hakikatleri belki yeteri kadar göremiyor. Göremedikten sonra da Ercan çevreden haberdar olmama durumu başlıyor. Biz buna gaflet diyoruz abi. İnsanda Kaan abi gaflet durumu başlayınca çevrede olan ilginç olaylardan Hamdi ilişkisini kesiyor. Peki kardeşim çevreden ilginç olaylarla ilişki kesilince... İnsanın şaşırma duygusu da gider öyle değil mi? İnsanın şaşırma duygusu gidince Fatih çok ilginç şeylere bakıyorsun hiç şaşkınlık vermiyor. Mesela bakıyorsun abi ateistler Allah'a inanmıyor ama temiz ateistler de var. E temizlikte imandan geliyorsa <gülüyor> yani bakıyorsun bu işte bir ilginçlik var Hamdi. Ya da bakıyorsun sokakta simitçiyim diyen bir adam simit satıyor. Ama fabrika satış mağazasında fabrika satılmaması yani bu da insanı. Ayrı düşündürücü bir olay. Bu gafletin en yoğun hali abi. insanın aşık olduğu hallerde oluyor. Eğer Hamdi aşıksan abi. Şöyle önce bir sevgi pıtırcığına bağlıyorsun. Böyle etrafta kanatlanıp kelebek gibi uçmaya başlıyorsun. Daha sonra o sevgi pıtırcığına bağlamış adam. Çevredeki bütün olaylardan tamamen kopuyor. Hele böyle bir adam hayalhaneme gelip seninle de. Derdini paylaşacak hale geliyorsa birden Hamdi olay şöyle oluyor kardeşim. Abi buyur kardeşim. Abi çok seviyorum abi. Kardeşim sevme bu kadar sevecek ne var? Abi derdim öyle büyük ki. Sigarayı bıraktırma hattını aradım. Derdimi anlattım. Dayanamadı. Onlar da bir sigara yaktı abi. <gülüyor> <gülüyor> Abiler eğer böyle bir sevgi pıtırcıysanız ve derdimi açmak için hayalhaneme gelmem lazım diyorsanız burada seri kantile benzeyen bir adam var. Adı İrfan. Sakın abi. Sakın İrfan'a denk gelmeyin. Beyoğlu İrfan'a denk gelince olay aynen şöyle oluyor. Ya İrfan abi ya, abi tane kız var tamam mı? <gülüyor> kız çok deli abi. Ben de çok seviyorum abi kızı böyle. Abi uzaktan da bakışıyoruz kızla. Ne yapayım abi? Önüne bak. <gülüyor> abi İrfan'ın tebliği bu noktalarda çok kısa. Yani gafil bir adamsan İrfan'la beraber uyanma ihtimalin çok yüksek. Abi, aynen öyle hatırla. Teşekkür ediyorum sana da. Abi insanın gaflet hali sadece bununla da olmuyor Faruk abi. Yani doğadaki hallerimizi hatırlarsak çok ilginç, gafil hallerimiz denk gelecek. Mesela Faruk abi senle bir gün köyde bir pazar kahvaltısı yapsak. Bu arada bu pazar hayalhanem ekibi yapacak. Biraz da kıskandıralım. <gülüyor> Faruk abi gitsek, tam abi sabah böyle sabah namazımızı kılmışız. Dedik şöyle bir iki kilometre yürüyelim. Şu göbekler erisin dedik Faruk abi. O esnada tam gerildik, çat çat. Ah buraya bir şey damladı. Faruk abi şöyle yapıyorsun, kırmızı bir şey. Cık, şöyle tadına bakıyorsun. Çilek abi omuzundaki. Kafayı bir kaldırıyorsun. Arı kovanı. Senin arılar meğer çilek reçeli yapıyormuş abi. <gülüyor> ne yaparsın? Hamdi ne yaparız? Bütün basını oraya yığarız değil mi abi? Niye? Dünyada çilek reçeli yapan bal arı kovanı bizim bahçede var deriz. Peki Osman. Aynı arıların bal yapması çok mu normal? Bir arı. Doğar doğmaz bir günlük mesafeyi gidiyor ve bir günlük mesafeyi geri geliyor. Beni tanıyanlar iyi bilir. köy Şu mahallede bile kaybolan bir adamım. Yolda yol soracak bir Hacı Rüstan dayı olmamasına rağmen yolunu kaybetmeyen bir arı her zaman adres olan bir Mehmet. Sana zehir verdiği yerden bana bal veren ben matematikçi olmama rağmen yapamazken kusursuz altıgeni yapan bir alır kardeşim. Acaba çok mu az şaşırtıcı bir şey? Öyle değil mi Hamit? Yani bunlara neden şaşırmıyoruz abi işte bunlara ve diğer bütün hadiselere kardeşim şaşırmama haline gaflet hali deniyor. Yani öyle bir şeye odaklanmışsın ki dünyada bir şeyler seni tutmuş çekmiş gerek aşkın gerek işin gerek eşin envai çeşit hadiseler Bedir abi seni çeke çeke çeke adeta bir batakla saplandırıyor ve işin devamı daha kötü oluyor. İşin devamında da dünyaya alışıyorsun. Bu sefer ölmeyecek gibi yaşadığın bir hal. Yani ölüme karşı gafil oluyorsun. Ve birden bir tokat ve birden Ali İmran suresinden bir ayet. Diyor ki Hamdi bu dünya hayatı aldatıcı ve geçici bir zevkten başka hiçbir şey değildir. Ama öyle bir hayat yaşıyoruz ki Ramazan adeta ayetleri yalanlarcasına. Öyle değil mi Fatih? Çünkü dünyaya prestij ediyoruz. Ve Üstad diyor ki Kaan abi. Ey gaflete dalıp çevresinde ve kabrinde ve ahiretinde olacak olan olayları farkına varmayacak şekle gelen adam. Bu hayatı tatlı görüp ahiretini yani 30 yıla mukabil sonsuzunu unutup dünyaya talip bedbaht nefsim. Fatih fark etti mi üstad kendisine hitap ediyor. Biz de abi burada Kaan abi buradaki bedbat bizzat sensin. Buradaki gafil bizzat benim. Dünyaya dalıp ahireti unutan hamdi bizzat sensin. Bu ders abi önce üstümüz almamız lazım. Bilir misin neye benzersin? Ercan gaflet hali var mı günlük hayatta? O zaman Üstad sana diyor ki Ercan Bilir misin? Neye benzersin? Sence neye benzersin Ercan? Var mı bir tahminin? Bak abi cevap geliyor. Deve kuşuna. Avcıyı görür. Uçamıyor. Başını kuma sokuyor. Neden deve deniyor biliyorsun musun? abi? Çok iri bir gövdesi olduğundan. Vedir abi çok komik değil mi? Başını kuma sokuyor. Ta avcı onu görmesin. Koca gövdesi dışarıda. Avcı halbuki onu görür. Yalnız o gözünü kum içinde kapamış görmez. Burada kim abi? Avcı dediği kim oluyor? Ansızın her an gelebilen ölüm avcı. Ama biz ne yapıyoruz Hamdi? Yahu çevredeki insanlar zaten böyle yapıyor diyoruz. Kendimizi kardeşim ne güzel bir misal öyle değil mi üstadım verdi? Ne kadar net. En ufak kardeşim bile anlayacağı bir misal. Adeta deve kuşu gibi Hamdi. Kafamızı böyle kuma saplıyoruz. Bedenimiz dışarıda her an... Avcı istediği zaman avlayabilir. Ve o esnada diyoruz ki yahu ne gerek var? Çevrede zaten bak hizmet var bugün. Ya Ali de gelmiyor, Veli de hasta olmuş, Osman da gelmiyor. Ne gerek var? E namaz kılmıyorum, bütün sınıf kılmıyor. Ne gerek var? Deve kuşura benzediğimizi ispat edelim mi abi? Biz ölümü bile kendimize yakıştıramayız. Bugün hiç öleceğini düşündün mü kardeşim? Düşünmedik değil mi? Yani bakıyorum hayat sergüzeşlisi şiddetli gittiğinde kardeşim ben de düşünmüyorum. Ramazan sen düşündün mü bugün hiç? Ama gülmeyi unutmadık, yemek yemeyi unutmadık. Baktığın zaman ölümü hiçbir zaman Kaan abi kendimize yakıştıramıyor. Türkü bile çığıracağımız zaman sarı gelinin nenesi olsun. Ben niye öleceğim yani? Ölecek olan o olsun. Ama öbür türlü işlerde Beyoğlu nasılız? Enfes. Çevremde çok şahitliğim var abi. Dünya işlerinde çok kabiliyetli arkadaşlarım var. Efsane. Taceddin nasılsınız biliyor musun abi? Yahu şu işte işte beş dönüm arazim var. Şunu yedi dönüm yapayım. İnşaatı büyütürüm. Doğru mu kardeşim? Malı daha çok yıkarım. Ya şu evi de üstüme yapayım. Yahu şu arsayı da üstüme yapayım yeni bir araba alayım filo kurayım onu da üstüme yapayım. Yahu işte şuradaki Antalya'daki yazlık enfesmiş onu da üstüme yapayım. Uludağ'daki kışlık muhteşem amit onu da üstüme yapayım. Kardeşim sen niye endişe yapıyorsun? Toprağa girince hepsini üstüne yapacaklar zaten. <gülüyor> sen bunları dert etme Rabbim düşünüyor hepsini beyoğlu. Bunlar hiç dert edecek şeyler değil. Ama en tacettin en ironisi. Bak abi şimdi şu cümleden sonra ben diyorum aha ben diyorum yani. O deve kuşu kendim olduğum için aha diyorum benim Hamdi. En garibine biliyor musun Hamdi? Allah'ın verdiği nimetten dolayı Allah'a gidemediğini söylemek. Ya abi işte sohbet var. Bak bura Ali'nin ve meclisi değil ki. Kan abi burası ne? Bir peygamber meclisi. Öyle değil mi? Sohbet etmek, hasbihal etmek. Sahabeler ne diyor Murat abi? Gelin imanımızı tazeleyelim diyor. E burada da iman hakikatleri dersi oluyor. Kardeşim bak sohbete gel, şuna gel, buna gel. Vallahi abi tömbeki de ile içeri iman sohbetlerle işim olmaz. Abi çok ironi durumları da var. Abi namaz kılsan? Kardeşim. Yahu sen öğretmensin ne anlayacaksın ticaretten? o, ben o kadar yoğunum ki günde bir saatimi Allah'a veremem. Murat abi malı, keren, malı veren kimdi abi pardon? Allah veriyordu değil mi? Yani seni Azerbaycan'da, seni Filistin'de zamanında tek duası Rab bugün evime girip anneme, bacıma, babama bir şey yapmasınlar diye dua eden bir mazlum da yapabilirdi. Nasıl şımarırız değil mi Hamdi? Efsaneyiz ya Allah'ın verdiği sağlıktan dolayı Allah'ın verdiği işten Allah'ın verdiği konuşma kabiliyetinden bir meslek ediniyorsun Allah'ın verdiği babadan dolayı bir meslek ediniyorsun ama Ramazan ne yapıyorsun ya kusura bakma kardeşim sen beni bilmezsin çok yoğun işlerim var işinin en ince ayrıntısına kadar efsane bilen bir adam iman hakikatlerinden bir cümle gidince ya ayet miydi hadis miydi şeyh geylanı mı söylemişti ya böyle mübareklerin biri söylemiştir bize anlatıyor değil mi abi sanki? Ondan sonra ne oluyor abi? Aa adam çat diyor öldü. Halbuki namaza baş Aksilik işte. Ya abi bir düşün. Önemli bir şey olmasa müezzin o saatte çağırır mı adamı ya? Demek önemli bir şey var orada abi. Ben abi ayetleri, hadisleri inceledim. Ve Beyoğlu hiçbir ayette, hadiste şu işim de bitsin ondan sonra namaza başlarım diye bir ayet hadis hiçbir zaman bulamadım abi. Sen buldun mu Murat abi? Ben de hiçbir zaman bulamadım. Demek ki abi Cenab-ı Allah'tan daha çok itimat edeceğimiz cümleler var demek Belki müşterinin vereceği para bilemiyorum. Ey nefis şu temsile bak gör. Muhammed nefsin rahatsız oluyor mu? Oluyor değil mi kardeşim? Çünkü deve kuşumuz nefisimiz. Nasıl dünyaya has nazar aziz bir lezzeti elim bir eleme kalbeder dönüştürür. Mesela şu kariyede yani barlada iki adam bulunur. Mesela Murat abi, Mersin'de iki tane adam var abi. Birisinin yüzde 99 ahbabı İstanbul'a gitmişler. Murat abi senin, anne nerede? İstanbul. Hanım nerede? Çocuklar nerede abi? Baban nereye gitti? Avukat arkadaşların, hayalhanemdeki eşin, dostun nereye gitti? Hepsi İstanbul'da abi. Hepsi bu yıl göçüp gittiler. Ve orada güzelce yaşıyorlar. Yalnız bir tek burada kalmış abi. Bir tek ben kalmışım burada. Düşün ile bir gördüm bir Mehmet burada kalmış. O dahi oraya gidecek. Ya Mehmet nereye gidiyorsun hayalane? Vallahi abi, kusura bakma biz de kapayacağız İstanbul'a gideceğiz orada açacağız. Tanıdığın kimse kalıyor mu? Kimse kalmıyor. Bunun için şu adam İstanbul'a müstaktır. Orayı düşünür. Ahbaba kavuşmak ister. Öyle değil mi abi? E peki Murat abi düşün. 80 yaşına geldiğinde o kıvır kıvır saçlar dökülmüş. Göbek biraz öne gitmiş. Bu senin fit gömleği giyemez hale gelmişsin. Bakıyorsun abi o esnada arabayı bile kullanırken böyle kullanılan hale gelmişsin. O esnada burada abi anne öldü, baba öldü, hanım gitti, çocuklar trafik kazasında öldü gitti. Zaten Yaşıt'ın, eşin, dostun, ahbabın hepsi ahirete göçtü gitti. Burada bakıyorsun apaçi çocuklar kaldı. Ne yapacaksın onlarla? Ne istersin abi? Ben de gitmek isterim. De gitmek isterim. Bütün ahbaplar, dostlar oraya gitmiş Ercan. Hiç akıl mantık eder mi Ercan? İstememek. Düşünsene abi. Kevser'in yanına şöyle bir çay bahçesi. Orada bir tane patlıcanlı kebap çevirme. <gülüyor> bütün dostlar orada. Ya bizimkiler benden önce ölse derim ki kesin cennette yemek yiyorlar derim. O kadar fıtriyaç çepsi. Baktığın zaman abi bütün dostların oraya gitmiş. Ne vakit ona denilse oraya git. Sevinip gülerek gider. Doğru mu abi? İkinci adam ise yüzde doksan dostları buradan gitmişler. Bir kısmı mahvolmuşlar. Bir kısmı ne görür ne de görünür yerlere sokulmuşlar. Perişan olup gitmişler zanneder. Şu bir çare adam ise bütün onlara bedel yalnız bir misafire ünsiyet edip teselli bulmak ister. Onunla o elim alam-ı firakı kapamak ister. Abi çok acayip cümle geliyor. Ey nefis! kan abi. Dünyanın verdiği bütün nimetlere müptala olan nefse sesleniyor. Bak daha güzel bir nimet var. Başta Habibullah bütün ahbabın kabrin öbür tarafında. Fatih cümleyi anladın mı? Biz kime kavuşmayı istiyoruz annemizden babamızdan çok? Efendimiz'e. Ya düşünsene Hazreti İsa'yı. Pavlus manevi bir şekilde ihanet ediyor. Çarmıha geriliyor. İstemez misin abi Hazreti ile beraber oturup bunları dinlemeyi? İstemez misin Yusuf Aleyhisselam gibi güzel bir peygamber? Bedir abi neden atılmış acaba kardeşlerinin eliyle bir de onun ağzından istemez misin abi parmağına bir şey olunca sohbete gelmeyeceğim diyen adam Hazreti Zekeriya nasıl ikiye çaprazdan yarılmış dinlemek istemez misin abi üstadımız şöyle otursa bir risal dersi bize yapsa orada istemez misin Bedir abi eş dost sıkılma yok dinlenme yok bak şöyle şöyle yapıyorum ya bacağım ağrıyor o bile yok telleme bile yok ya Hiçbir dert hiçbir sıkıntı. ya yarını o da yok. Uyumamadan o da yok ya hiçbir sıkıntı olmadığı bir yerde. Efendimiz aleyhisselatu vesselamla beraber. Düşünsene abi elini açsa. Sen mi geldin ya Bedir dese. Ya da elini kapasa. Beni 60 yıllık ucuz dünyaya satan sen misin dese. Çok ağır oldu değil mi? Çok ağır oldu be birader. Ey nefis bak en... En çok dünyayı sevene sesleniyor üstad. Çünkü Habibullah var kabrin öbür tarafında. Daha lezzetli ne var? Ya şöyle bir okşasa. Ey nefis. Başta Habibullah bütün ahbabın kabrin öbür tarafında. Onlara kavuşmak istiyoruz değil mi Ziya? Ama ölmeyi istemiyoruz. Ne kadar garip. Öyle değil mi Recep? Onlara kavuşmanın yolu nedir? Ölmektir. Aç abi pencereyi atlıyoruz. Abi onlara kavuşmak için. Burada kalan bir iki tanesi ise onlar da gidiyorlar. Ölümden ürküp kabirden korkup başını çevirme. Merdane kabre bak. Sakın düzeltiyorum. Dinle ne talep eder? Erkekçesine ölümün yüzüne gül. Bak ne ister? Sakın gafil olup ikinci adama benzeme. Abi ne kadar cesaret verir sözler değil mi Osman? Peki sence herkes ölümün yüzüne bu kadar merdane gülebilecek mi Osman? Demek ki burada Ercan ne var? Bir kriter var. Bak mesela düşünsene bizim Ziya beyefendi burada mı? Burada. burada mı? Bizim Ziya beyi tanırsınız değil mi İstanbul sosyetelerinden? <gülüyor> Bak düşünsene bir köşede Mike Tyson, bir köşede de bizim muhterem Ziya beyefendi. Yeni pazara giriyorlar. <gülüyor> düşünsene Mike Tyson ne yapar abi? Herkese, erkekcesine merdane bakar. Ama bizim Ziya beyefendi yani, ''Abi özür diliyorum burada yürüdüm ama rahatsız etmiyorum hiç ağzını.'' <gülüyor> ''Çünkü kibar bir adam.'' ''Demek ki Tyson Bedir abi vuruşu 1.8 ton.'' ''Dana'yı deviriyor ya, tam kurban bayramlık adam.'' ''Öyle bir adam abi.'' ''Bu adam yeni pazara girdiğinde neden rahat yürür?'' ''Çünkü ona lazım olacak gücü kudreti biriktirmiş.'' ''Peki soruyorum, senin biriktirdiğin namazların var mı kardeşim?'' ''Var mı?'' Yoksa korkak bir pısırık olarak gireceksin. <gülüyor> Düşünsene Fatih. Eğer o güne kadar Rabbinle hasbihal etmemişsen. Özellikle imandan sonraki en önemli hadise nedir Mert? Namaz. Eğer namazını kılmamışsan. Ve namaz ne kadar rahat bir şey. Murat abi bakıyorum başka yerlerde teselli arayanlara. inan çok üzülüyorum içim yanıyor. Namaz ise öyle bir şey ki Ramazan. Yere fısıldıyorsun. Arşı haladan duyuluyor. Böyle bir duygu işte. Bu duyguyu kaça sattın usta? Hangi ev kelepire geldi de sattın? Hangi araba? Hangi sınav? Kaça sattın? Soracaklar. Ağır oluyor değil mi? Bunları konuşmamıza rağmen Harun yine de ne diyorlar biliyor musun? Kardeşim Mehmet ya tamam hoş konuşuyorsun, güzel konuşuyorsun. Be. Ama kardeşim sen de piyasayı bilmiyorsun be aslanım. Yani zaman değişti koçum. Bunlara böyle aldırma öyle değil mi? Ya Mehmetciğim şimdi adam kıyafet satacağım girmiş. Nasıl yalan söylemeyeyim abi bana bunun gelişi 2 lira ucuz diye. Adama tam ev kakalayacağım nasıl yalan söylemeyeyim ya? Ya da bir ton para var bende Allah'ın verdiği bir ton. Nasıl faize koymayayım Mehmetciğim? Ya sen de şimdi bunları geç biraz zaman değişti aslanım. Matematiğin bilmediği şeyler de vardır abi bu hayatta. Helal 10 kuruşun haram 10 bin liradan fazla olduğu gibi mesela. Ama olmuyor değil mi Fatih? Yetmiyor. Ve ne diyor kardeş? Abi bilmiyorsun ya çok aşığım. <gülüyor> en büyük abi aşık pıtırcık kelebeğiyle hastayım ya. Abi bilmiyorsun ya. Çok aşığım abi. Unsuz yapamıyorum abi. <gülüyor> şu, unsuz yapamıyorum diyenlerinde bir tanesinin elvasını yemedik. Unsuz yapamıyorum abi. Bildiğin gibi değil ya. Yaşayamam unsuz abi. Ben onun saçının bir telini cennete değişemem. <gülüyor> Vay şampiyon ya. Bu performans kabirde değiştiriyor senden. Abi aynı bu cümleler aynı. Nedir abi cümle? Zaman değişti zaman değişti. Ya Mehmet bilmiyorsun ya. Zaman değişti KPSS var. Doğru mu Hamdi? Diyor muyuz babacığım? Diyoruz değil mi? Ya Mehmet bilmiyorsun. Ben davalara bakmasam kim bakacak? Ya Mehmet bilmiyorsun ya. Bugün 75 tane otobüs satmasam triplex, triplex nasıl alacağım ya? Öyle mi Bedir abi? Zaman değişti. Zaman değişti. Ey nefsim! Deme zaman değişmiş! Asır başkalaşmış! Herkes dünyaya dalmış. Hayata perestij eder. Geçim derdinin sarhoşluğuyla debelenir durur. Niye deme biliyor musun? Çünkü ölüm değişmiyor. Nasıl cümle? Ne diyor biliyor musun? Senin bu yaptığın muamele münkerekire sökmez birader diyor. Abi çok hastaydım burnum haklı falan. İşte abi işler çok yoğun hiç bildiğin gibi değil ya. Ya biz de Müslümanız abi evde namazı kılıyoruz ya. Her, her çeşidi var abi ya. Firak bekaya kaybolu kalbolu başkalaşmıyor. Acizi beşeri insanın gücünün yetmemesi. Fakri insani insanın sonsuz ihtiyaçları değişmiyor. Ziyadeleşiyor gün geçtikçe artıyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor. Sürat peydah ediyor. Muhammed günde kaç bin kişi ölüyor biliyor musun kardeşim? O 300 bin. 300 bin. bin ya. Bak şu an adam öldü Veysel. Adam öldü ya. Sen düğüne gidiyorsun ya çepik vuruyor böyle. O ayında adam ölüyor ya. <gülüyor> Abi adam ölüyor ya. Böyle bir şey var mı? Sen oylarken adam ölüyor yani. Gaflete var. Hay adam öldü ya. Beş tane git, Ya olaya bak ya. Nasıl hızlı bir sürat. Peki sana çarpmamasının garantisi nedir abi ya? Çat diye o esnada. Hoy. Abi babası siz kimsin? Bizim şeyhımızın ahraba. Bizim inkar Düşsen o esnada. Abi araba var elimde Lincoln. Ne yapacaksın satamazsın ki. Nasıl olacak abi iş? Elinde patlayacak. Çok fena. Çok acayip abi. Hem deme ben de herkes gibiyim. Abi şöyle düz okusak ne kadar basit bir cümle değil mi? Hem deme benden herkes gibiyim. Kaan abi var ya bizim en çok kullandığımız cümle ya. En çok. Kardeşim ya neden namaz kılmıyor? Abi benim sınıfta kimse kılmıyor ki. Ya kardeşim işte namaz farz biliyorsun. Kur'an hakikaten. Abi üniversitede kim kılıyor? Sen de Allah aşkına ya. Öyle değil mi abi? Deniz öyle değil mi? Ya abi namaz patron izin vermiyor ki. Abi çok acı cümleler ara ha. Çok acı. Ya kardeşim sen bu kainata evvel Rabbini tanımak için geldi. Nasıl bir Allah'a inanıyorsun? Sonsuz abi ya. Devamı gelmiyor. Peki neden olmuyor abi? Ben de herkes gibiyim diyor. Benim etrafımda kimse kılmıyor ki. Neden kılayım? Niye ihtiyacım olsun? Bizler derhamdülü günlük hayatta sevinçlerimizi ve kederlerimizi kalabalıklar içinde paylaşmaya alışmışız. Düğünümüz olur öyle değil mi Salman? İnsanları çağırırız. Cenazemiz olur insanları çağırırız. Hem sevinçlerimizi hem hüzünlerimizi insanlara dağıtacağımızdan dolayı zannediyoruz ki günahlarımızı da dağıtacağız. Çünkü dayım çok faça. Kuzenlerim çok fazla. Babam beni hiç yarı yolda bırakmadı. Bir gün en sevdiğin aile fertlerinin kucağında. Etrafında en kaliteli on tane doktorun yanında. Dehşetli bir şekilde can verdiğinde anlarsın ki. Kader seninle birebir alakadarmış. Ama Recep o anladığın zaman şunu da anlarsın. Bu film yalnızca bir kere çekiliyor abi. Ama şarkılara bakıyorsun abi. Şimdi ben baktım abi yüzde doksana hep aşk meşk senin için ölürüm asla ayrılmayız. Sensiz biterim işte sen olmasan yaşayamam. Öyle değil mi abi şarkılar bakıyorsun. Sevgililer aşklar dedim ya en büyük gaflet aşk diye abi. Hep bu şekilde sen olmasan yaşayamam edemem. Bir bakıyorsun kız alayına dünya. Bir bakıyorsun erkek alayına dünya. Sonra balayına. Yalan söylüyorlar abi. Bir insan Rabbini razı etmeden... kana abi sonsuzu kazanabilir mi? O zaman yalan söylüyorlar abi. Kendilerini belki de... ...çok ciddi avutuyorlar. Hem deme... ...ben de herkes gibiyim. Niye demeyeyim ya? Niye demeyeyim? Ben de herkes gibiyim. Çünkü herkes sana... Kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Burada abi söze baksana ya. Söze bak Kaan abi. Bir cümleyle her şeyi bitiren neyin vardı? Baban var mı? Var. Eşin dostun bir ile toplanır mı? Toplanır. Hadi onu da çağıralım. Hanımın senin için canını Hadi onu da çağıralım. Çocukların. Ya çocukların senin için perişim. Hadi onu da çağıralım. Kabire girdiğinde bunların hepsinin elinde kaldığını görünce kardeşim. ...çok fena oluyor. Ya da çok fena olacak. Ya da inşallah Allah bu dersten nasibimizi aldırırız ya. Allah bizi o fenalardan etmez. Allah inşallah bizi... ...kabirde terk edecek... ...bu ufacık imtihanlara... ...bak ufacık diyorum Hakan abi... ...holdingler, şirketler, evler... ...kızlar, işler ne olursa yani... ...sizi Allah'tan ayıran ne varsa... ...bunların hepsi ufacık şeyler Ramazan. Ramazan çok hoşuma giden bir söz var. Diyor ki... Bir çivi yüzünden bir nal kaybettik. Biliyor musun Murat abi sözü? Efsanedir. Bir nal yüzünden bir at kaybettik. Bir at yüzünden postayı ulaştıramadık, savaşı kaybettik. Ahirette bir gideceksin, kulum. Sen cehenneme. Neden ya Rabb? Senin verdiğin dünya nimetlerini ne güzel deniyordum halbuki. Bir çivi. Senin dünya nimetini olan bir çivi yüzünden sonsuzu kaybedeceksin. Sen cehenneme... Neden? Çünkü verdiğim oyuncak dünya mallarıyla öyle oyalandın ki. Bir daha okuyayım mı baştaki ayet? İhtiyaç var mı abi? Bu dünya hayatı aldatıcı ve geçici bir zevkten başka bir şey değildir. Neden? Yarab verdiğin dünya nimetleri o kadar tatlıydı ki. Verdiğin makam o kadar lezzetliydik. Dünya namına ordinarius bile oldum. Ama nasıl bir Allah inanıyorsun dediklerinde namaz kılıyor musun sualine hiçbir zaman cevap veremedim. Hiç de umursamadım. <gülüyor> Ama yarabbim. Yani benim nenem namacı onu bilesin. Bizim evde bir de Kur'an var. Rafta durur. Sürekli tozunu alırız. Oldu mu Bedir abi? Olmadı. Kime külhan beylik ettiğimizi çok iyi bilmemiz lazım. Kardeşim. Dünyanın neresinden dönersen dön kardır. İnşallah Risale-i Nur'daki bu iman hakikatleri dersiyle ve Hamdi bu sadece bizim bir açığımızı kapıyor abi. Yani ben arkamda bir okyanus var Murat abi. Elimi daldırıyorum sizin yüzünüze ufak ufak sular serpiyorum. Eğer gerçekten nasıl bu dünya imtihanından kurtulurum nasıl Rabbime daha çok yakarırım daha çok yakınlaşırım diyen varsa işte bu Risale-i Nur'ları öneriyorum abiler. Allah bin türlü muradınızı versin. <gülüyor> Allah razı olsun el Fatiha.